İzal Rozentel ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal Bey, merhaba. Günaydın Can, merhaba. Merhaba Selahattin. Bugün Ömer Bey yanımızda yok. Evet fazla mesai yapıyorsun bakıyorum. Bizim için normal artık artık de beraber alıştık bizim Öyle. için problem yok. Kolay, kolay gelsin. Evet evet kolay gelsin. yani önümüzdeki hafta tam kadro olduğumuz zaman daha fazla keyifli bir şekilde dile getireceğiz. Yo e, yine çok keyiflisiniz. Bize. Çok sağ olun. E, neler var bugün? Ee, bir kere bugün e, benim için e, özel çünkü e, yeni bir yılın e, ilk günü. Evet. Benim için çünkü... E, Biliyorsun belki Yavcı takvimine göre. İyi bayramlar tamam. de mutlu yıllar. Ömer Bey de hatırlatmamı istemişti. Onun da evet. e, sevgilerini ve e, iyi yıl mesajlarını evet. diletim size. Yani Yavcı takvimine göre e, bugün yıl 5779 Tişri 1 oluyor. Evet. E, dün akşam da tabii e, çocuk çocuk, torunlarla, çocuklarla birlikteydik. Ee, bu da benim için e, bugünü biraz daha özel kılıyor ve izin verirsen canım. Tabii. E, ben bugünkü karikatürlerin torunlarıma ve e, daha doğrusu çocuklarımıza, torunlarımıza, bütün dinleyicilerin, e, onların torunlarının torunlarına inşallah görmeli nasip olur e, bu dünyamızda diyeyim. Olmalı. E, onlara hitap etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bu nedenle savaştan, ekonomiden, basundan, siyasetten falan söz etmeyeceğim. Hı hı. Ee, sizin konunuzun devamı biraz önce dinliyordum zaten. Hı hı. Ee, bu haftaki karikatürlerin tamamını çocuklarımızın geleceğiyle doğrudan ilgili olan yani iklime ses veren e, karikatürcülerin karikatürlerini ayırdım. Çok hı hı. sayıda varlar tabii. Ee, Yapılmıyorsam yani bu yapılan etkinlikler bu hafta sonu. Hafta içinde Kaliforniya'da bir küresel bir iklim eylem e e e zirvesi düzenlenecek evet ve orada yerel yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin bu Paris anlaşmasıyla uyumlu olarak çalışmalarını ve iklim değişiklerini durdurmaya yönelik somut adımlar atılma, atmaları için çağrı yapılacak değil mi? Evet. Yani bunun öncesinde çağrılar yapıldı zaten orada bir araya gelecek insanlardan evet, evet. da bu isteniyor. Yani sizin de mesela bu hafta sonu biraz önce dinledim. Gerçekten çok etkileyiciydi, çok etkilendim. Yani toplumun geneli peki ne kadar ilgili sence Can? Bana kalırsa yani toplumun genelin ne olduğunun farkında. iklimin değiştiğinin şehirde yaşayanlardan, kırsalda yaşayanlara kadar herkes farkında. Ama bunun neden değiştiği konusunda... ...kafalar biraz karışık gibi duruyor. Yani termik santrallerin, fosil yakıtların bu konuyla alakalı... ...en büyük etken olduğuna dair bir bilgilendirme yapılmıyor. Yayınlarda bu konuyla alakalı bir referans verilmiyor. İnsanlar iklimin değiştiğinin farkında... ...ama iklimi değiştiren şeyin ne olduğu konusunda kafalar biraz karışık diye düşünüyorum ben. Peki birey olarak da e, üzerimize bir şey düşmüyor mu? Yani sadece mesela yazarak, çizerek e, veya e, dediğiniz gibi... E, Dilekçeler veya ne bileyim beyanameler imzalayarak değil de kendimizce bir şeyler yapamaz mıyız? Mesela fosil akıt, e, yakıt tüketmemeye, e, evet. gayret etmek, ne bileyim araba kullanmamak. Ben mesela oynatmıyorum arabamı. Zaten park yeri bulmak çok zor modada da buldum mu Bakıyorum orada. Ben de tepki ee... amacıyla ehliyet almıyorum hala. Ama alacağım <gülüyor> yakın zamanda. E niye alacağım peki? Yani bazı durumlarda gerekebiliyor hareket kabiliyetini daha fazla yükseltmek için. Ama yakın zamanda işte zaten yenilenebilir enerjiyle beraber araçları da fosil yakıttan bağımsız kıldığımız takdirde gayet gönül rahatlığıyla alabilirim. O zamana kadar bekliyorum. Aynen. Tek ee, karikatürlere geçelim o zaman. Buyurun efendim. Ee, i̇lk karikatür taze değil. 15 gün öncesinden geliyor. Ama e, o hafta ana konumuz hatırlayacaksın. E, cumartesi anneleriydi. Hı hı. E, cumartesi annelerinin 700. Bu, 700. buluşmasıydı. Onun için e, bu karikatüre sıra gelmemişti. E, bu karikatür e, Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hülo'nun evet. evet Canlı yayın e, esnasında istifası ile ilgili. E, Fransız karikatürcü Michel Cambon e, bu çizimde Elise Sarayı'nın penceresinde Macron'u e, gösteriyor Makron çizmiş Yanında da sakallı bir adam var Bence bu sakallı büyük ihtimalle hatırlayacaksın e, Önceden adı bir skandala karışmıştı e, Yakın koruması Macron'un Aynı zamanda yardımcısı işte görevden alındı Fakat başka işte daha düşük bir görevi verildi Çünkü 1 Mayıs'ta e, Çelik Kuvvet Kuluğuna girip protesto, Protestocuları dövmüştü Paris'te evet. özel kalem müdürü Ve, Özel kalem müdürü evet Herhalde o olmalı diye düşünüyorum, tahmin ediyorum, bilemedim. Benzeri mi dışarı? Benziyor diye. Evet benziyor efendim. İkisi de elize sarayın penceresinden dışarı bakıyorlar ve pencereden e, sarkan o mahkumların hapisten fırlamış için kullandıkları e, birbirine düğümlü e, beyaz şerhatlar e, aşağı doğru sarkıyor. Karikatürün başlığı şöyle: Hulo, e, Evet, Ülo Artık bakan değil. Macron'un sözleri ise kaçmayı başardı. Hı hı. Yardımcısı ona şu soruyu soruyor: Avcıları göndereyim mi? Hı hı. Şimdi tabii buradaki eski şu e, hatırlatmakta yine yarar var. Fransız hükümeti avcılık yasasına reform getirerek avlanmak için e, gerekli lisans ücretlerini düşürmek istiyor. Evet. E, ve e, şey de Uludağ. E, bakanlık görevine ancak lobicilerin toplantılara katılmaması şartıyla kabul etmişti. Ee, bu son av ve silah lobisinin tanınmış ismi var. Kost e, toplantıya katılınca da e, bu tabi istifasını tetikledi ve radyoda o tarihi istifayı gerçekleştirdi. Evet, evet. Bu karikatür tamamen bunu anlatıyor. Bence çok e, başarılı. Çok güzel bir karikatür. İki kelime, iki çizgiyle e, olayı tamamen özetlemiş. Özel Kalem Müdür yardımcısının ismi de Aleksandre Benalla'ydı. Benalla. Benalla. Evet. Benalla, evet. Aleksandre Benalla olmalı diye hatırlıyorum. Evet. Onu. Evet. Diğer hep diğer karikatürümüz. İkinci karikatür Hı -hı. bir İsviçre ortak yapımı. Ee, yazar Niko Stojfberk ve çizer Hristina Barisvi Keşke Ömer Madra burada olsaydı Keşke, İsviççesi iyidir, <gülüyor> evet <gülüyor> Birlikte imzalamışlar bunlar Karikatürde bir konuşmacı görüyoruz, kürsü başında hı hı. kendisi e, bu adam muhtemelen siyasetçi Veyahut akademisyen bilemedi Siyasetçiye daha çok benziyor Parmak kaldırmış çünkü Parmağı yukarı doğru öyle bir şey anlatıyor Etrafında da onu dinlerken not alan e, Bir takım insanlar var Hepsinde ortak nokta can yelekleri Takmışlar <Gülüyor> Can yelekleri takmışlar çünkü gördüğün gibi Tamamen e, suyun içine e, Girmiş vaziyetteler Kürsü de zaten şişme botun üzerinde duruyor Konuşmacı işte şunları söylüyor Iklim değişikliğiyle savaşacağımıza, hadi gelin ona adapte olalım. <gülüyor> evet, bu da bir adaptasyon şekli. Can Smithleri içerisinde. efendim Can simitleri ve Can Kurtaran yelekler evet, içerisinde. Evet. Can yani içerisinde. ortama ortama uyumlu boş verinle savaşıyorsunuz. Evet. Ee, Siyasi tutumu. Ee, Ağustos'tan olan Şaşkal imzalı karikatür de yangınlara dikkat çekiyor. Evet. Bu geçen hafta yayınlanan bu karikatürde. Bildiğimiz bir yangın uyarı lefası çizmiş o ne çok da güzel çizmiş. Fakat şu farkla üçgen lefa bu yangın lefası o kadar ısınmış ki kenarlarından da tutuşu vermiş lefa da yanıyor. Yani o da adapte olmuş ortama gibi bir durum var. Evet bu aralar en sevdiği çizimlerden bir tanesi olduğu olarak da nitelendirebilirim. Kendi yani daha önceki çizimlerinde de alev ve evet. bu iklim değişikliği ile alakalı ortaya çıkan durumla alakalı olarak birçok şey paylaşmıştık. Kibrit vardı en son. Yumruk şeklinde yarısı yanmış bir şekilde duran. 2015 yılında can simidinin yanmasıyla beraber yanan bir can simidini gösteriyordu. Evet. Ee, sevdiği çizimlerden e, bir ekollerden bir tanesi bu. Kategorilerden. Çok değerli bir karikatür. Evet e, çok etkileyici çizimleri var. E, savaş karşı çizimleri de çok çok e, başarılı. Evet. En son bir sergi açtı Çanakkale'de. Her neyse e, daha fazla zaman almayayım. Son karikatür de bir son karikatürü. E, maalesef. E, maalesef diyorum. Çünkü karikatür bu e, New Yorker e, dergisi hı hı. çizerlerinden John McName e, McName Mek Nami'nin çizimi. Ee, ve karikatürde dünyamızın yaratıcısını görüyoruz Tanrı'yı. Bulutların ardından kollarını kavuşturmuş. Eserini yani dünyayı seyrediyor. Ama dünyanın da her tarafından gördüğüm gibi dumanlar fışkırıyor. Ee, her an patlayacak gibi bir e, görüntü var. Gitti gidiyor dünya. Ee, işte bu arada Tanrı'nın karşısında da tepesinde haletliğiyle kanat çırpan bir melek var. Ona şöyle sesleniyor. Oldukça iyi. Final ama biraz öngörülebilirdi diyor. Evet. evet. The end. Filmin sonu yani. Evet. Güzel bir son oldu. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda Roj Aşana'yı da tekrardan kutlarız. Teşekkürler. Sağ ol can. Yeni yıl kutlu olsun diyelim. Çok teşekkürler. Size de İyi bir yayın, iyi bir hafta diliyorum Önümüzdeki hafta, hafta görüşmek üzere Dinleyicilere güzel. görüşmek üzere, hoşçakalın İzel Rozental ile haftanın karikatürleri